İhtilaf fıkı. Menheci ihtilaflar 8 Ebu Hanzala Allah'ın Adıyla İnsanları ihtilaf ettikleri hususlarda hidayet eden Allah'a hamd olsun. Salat ve selam, dinin ve nimetin kendisiyle tamamlandığı Muhammed Mustafa'ya, onun sallallahu aleyhi ve sellem aline, ashabına ve tabilerinin üzerine olsun. Buraya kadar olan yazı dizimizde akide ve fıkıhta ihtilaf konusuna değinmeye çalıştık. Bu yazımızla beraber Rabbimizin inayetiyle menheçte ihtilaf konusuna başlayacağız. Menheç kelimesi nehece aslından türemiştir. Lugat olarak açık ve belirgin yol demektir. Menheç kelimesi de üzerinde seyredilen ve takip edilen açık-belirgin yol anlamındadır. İstilah anlamı da lugat anlamına yakındır. Hangi alanda kullanılırsa kullanılsın, menheç takip edilen yol ve metot anlamındadır. Konuya girmeden önce menheç kelimesinden ne kastettiğimizi izah etmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü bu kelime İslami çevrelerde zaman zaman değişik anlamlarda kullanılıyor. Örneğin, Suudi Arabistan'da ilim tahsil etmiş veya o havzanın kitaplarıyla hemhal bir çevrenin bu kelimeden anladığıyla, Mısır, Suriye gibi yerlerde ilim tahsil etmiş insanların bu kelimeden anladığı farklıdır. Metod olarak ihvan-ı Müslüm'ün çizgisine yakın olan birinde bu kelimenin çağrıştırdığı anlamla, cihadi hareketlere yakın birinde çağrıştırdığı anlam da farklıdır. Hadis Ehli Selefi havzalarda menheç, itikadi meselelere yaklaşım metodu, dinin asıllarına dair nasların nasıl anlaşılması gerektiğini ifade eder. Suriye, Mısır ve benzeri kelam ehlinin yoğunlukta olduğu yerlerde menheç, daha ziyade bu meselelerin yazılış ve anlatım metodunu ifade eder. Sahada İslam adına hareket eden cemaatler ise bu kelimeyi daha ziyade hareket metodu anlamında kullanırlar. Bizim bu yazımızda ele alacağımız anlam sonuncusudur. Menhec ihtilafı dediğimizde kastımız hareket metotlarında vuku bulan ihtilaftır. Yazdıklarımız ve zikredeceğimiz mülahazalar başka anlamlara yorulmamalıdır. Akidenin asıllarında ittifak eden, amellerinde şirk olmayan ve şirk taifelerinden biri olan İslami hareketlerin sahada farklı metotlarla çalışması caiz midir? Caizse, bunun kuralları nelerdir? Allah subhanallahu ve Teala peygamberini insanlara göndermekle kendinin nasıl razı edileceğini göstermek istemiştir. Her peygamber geldiği toplumu iki kısma ayırmıştır. Kendine iman edip taraftar olan Müslümanlar, onlara muhalefet edip düşmanlık yapan müşrikler. Gerek Müslümanların eğitilmesi ve İslam davasına ensar kılınması, gerekse muhaliflerin Hakka daveti ve onlarla mücadelede bir metot takip etmişlerdir. Bazı metotlarda ittifak halinde olan peygamberlerin bazı noktalarda farklı metotlar izlediklerini görüyoruz. Onların ittifak ettikleri şey insanların tevhide davet edilip şirkten sakındırılması ve bu davetin öncelenmesidir.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 Nahl suresi 36. ayet Hani İbrahim babası Azer'e putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz ben seni ve kavmini apaçık sapıklık içerisinde görüyorum demişti. Enam suresi 74. ayet Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Araf suresi 59. ayet At kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Araf suresi 65. ayet Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Araf suresi 73. ayet Medyen'e de kardeşleri şu aybı gönderdik. Dedi ki, Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Araf suresi 85. ayet Tüm peygamberler aynı noktadan başlamış, aynı konulara vurgu yapmışlardır. Bu onların arasındaki ortak noktadır. Bununla beraber kavimlerine bu hakikati anlatma üslupları, davetlerini yayarken kullandıkları vesileler, bunu yaparken içinde bulundukları gizlilik veya açıklıksa farklıdır. Çünkü bu saydığımız maddeler, vakıa, insanların durumu, muhaliflerin tepkisine göre değişir. Örneğin Musa ve Harun aleyhumusselam davetlerine tevhidle başlamış insanları tevhide davet etmişlerdir. Davetlerinde ilk dikkat çektikleri husus Firavun'un tağutluğu olmuştur. Ancak bunu anlatma üslupları farklı olmuştur. İşe yumuşaklıkla başlamış ve Beni İsrail'in durumunu gündeme getirmişlerdir. Biz o ikisine Firavun'a gidin, o tağutlaştı, ona yumuşak söz söyleyin, umulur ki korkar veya öğüt alır dedik. Taha suresi 43 ve 44. ayetler. Aynı noktadan başlayan ve temhidi bir gündeme sahip olan İbrahim aleyhisselamsa yolun başında onlara sert davranmış farklı bir metot izlemiştir. Hani İbrahim babası Azere putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz ben seni ve kavmini apaçık sapıklık içerisinde görüyorum demişti. Enam suresi 74. ayet. İbrahim'de ve onunla beraber olanlar da sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, ''Biz sizden ve Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden beriyiz. Sizi tekfir ettik ve siz Allah'a bir olarak iman edinceye kadar bizimle sizin aranızda ebedi düşmanlık ve kin belirmiştir.'' Mumtehine Suresi 4. Ayet Allah Resulü ise davetini halkına daha farklı bir üslupla ulaştırmıştır. Öncelikle kendine dikkat çekmiştir. Onların arasında sevilen, saygı duyulan ve kendinden emin olan bir insan olduğunu onlara ikrar ettirmiş, bundan sonra davetini bir misalle onlara ulaştırmıştır. Rasul Ekrem bir gün Safa Tepe'sine çıkarak bütün Mekkelilere İslamiyeti tebliğ etmeye karar verdi ve orada toplananlara şöyle seslendi. Ey Kureyşliler! Size şu dağın arkasında bir düşman birliği var desem inanır mısınız? Evet, senin yalan söylediğine şahit olmadık cevabını alınca, konuşmasına şöyle devam etti. Öyleyse ben büyük bir azaba duçar olacağınızı size haber veriyorum. Allah bana en yakın akrabamı uyarmamı emretti. Allah'tan başka ilah yoktur demedikçe size ne bu dünyada ne de ahirette bir faydam dokunur. Bu örnekler onların kavimlerine hitap ederken farklı üsluplar kullandıklarını gösterir. Yani İslam'ın temeli olan tevhid konusunda ihtilaf yoktur. Ancak bunun anlatım üslubunda muhalif olan müşriklere gösterilecek sertlik ve yumuşak üslup, peygamberden peygambere farklılık arz etmiştir. Yine bu örneklerden anlayacağımız başka bir nokta muhatapların seçimi meselesidir. Musa aleyhisselam ve İbrahim aleyhisselam kavimlerinin en tepe noktasından davete başladılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemse önce bireylere davetini ulaştırmış, daha sonra kendi aile efradına açılmış, bundan sonra Kureyş'in ileri gelenlerine davet götürmüştür. İçeriği ve özü bir olan davet kavimlerine farklı muhatap kitleleri üzerinden ulaşmıştır. Bunun gibi bir başka mesele gizlilik ve açıklık konusudur. Kur'an ve sünnette bizlere mücadeleleri anlatılan peygamberler ve salihler bu konuda farklı tutumlar içindedirler. Bazısı davetin ilk gününden meydan okuyup ve açık bir metot izlerken bazıları böyle davranmamıştır. Kur'an'da mücadeleleri anlatılan kef ashabı ve uhdud ashabına baktığımızda tam bir gizlilik görürüz. Yoksa sen kef ve rakim ashabının bizim şaşınacak ayetlerimizden olduklarını mı sandın? O gençler mağaraya sığınmış ve şöyle demişlerdi. Ey Rabbimiz! Bize kendi katından bir rahmet ver ve bize işimizde bir başarı hazırla. Bunun üzerine mağarada nice yıllar onları ağır bir uykuya daldırdık. Sonra iki gruptan hangisinin bekledikleri süreyi iyi hesap ettiğini bilmek, ortaya çıkarmak için onları uyandırdık. Biz sana onların kıssalarını gerçek olarak anlatıyoruz. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. Biz de hidayetlerini arttırmıştık. Biz onların kalplerini sağlam kılmıştık. Kralın önünde durduklarında şöyle dediler. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına tapmayacağız. Aksi takdirde and olsun ki çok saçma bir söz söylemiş oluruz. İşte şunlar kavmimiz. Ondan başka ilahlar edindiler. Onlar tanrıları hakkında açık bir delil getirmeli değiller mi? Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Kehf suresi 9 ila 15. ayetler. Bunlar kendi aralarında iman eden ve imanlarını gizleyen insanlardı. İmanlarında olgunlaştıkça yaşadıkları dönemin taudlarına baş kaldırıp hakikati haykırdılar. Bunun akabinde davalarını açıktan anlatmayıp kaçtılar. Ve yüce Allah subhanallahu ve Teala onları mağarada uyutmak suretiyle yüzlerce yıl gizledi. Uhdut asabının öncüsü olan genç de aynı şekilde yıllarca gizlendi ve davetini bireysel olarak yaydı. Kahroldu o hendeyin sahipleri. O çıralı ateşin, onlar yakanlar da başlarına oturmuşlar, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı. Onlardan sırf aziz ve hamid olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü kendisine aittir. Ve Allah her şeye şahittir. Şüphesiz inanmış erkeklerle inanmış kadınlara işkence edip, sonra tevbe de etmeyenlere cehennem azabı ve orada yanma cezası vardır. İman edip salih ameller işleyenlere ise zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Buruç Suresi 4-11. ila Ayetler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kıssanın tafsilatını anlatmıştır. Mücadelesi Kur'an ve sünnete konu olan bu genç için sizden öncekiler arasında bir hükümdar vardı. Bu hükümdarın bir sihirbazı vardı. Sihirbaz ihtiyarlayınca hükümdara, Ben ihtiyarladım, bundan dolayı bana bir çocuk gönder de sihri ona öğreteyim dedi. O da ona sihri öğretmek için kendisine bir çocuk gönderdi. Çocuk yola koyulduğu vakit bir rahibe rast geldi. Hemen yanına oturarak konuşmasını dinledi ve beğendi. Artık sihirbazın yanına giderken rahibe uğrar, yanında otururdu. Sihirbaza geldiğinde ise sihirbaz kendisini döverdi. Çocuk bunu rahibe şikayet ederdi. Rahip şunu söyledi. Sihirbazdan korktuğun vakit beni ailem salmadı de. Ailenden korktuğun vakit beni sihirbaz salmadı deyiver. Çocuk bu minval üzere devam ederken büyük bir hayvanın üzerine geldi. Bu canavar insanları hapsetmişti. Çocuk kendi kendine, ''Sihirbaz mı eftal yoksa rahip mi bugün anlayacağım?'' dedi ve bir taş olarak, ''Allah'ım, eğer rahibin işi senin indinde sihirbazın işinden daha makbulse, bu hayvanı öldür de insanlar işlerine gitsinler.'' dedi. Ve taşı attı, hayvanı öldürdü. İnsanlar işlerine gittiler. Bu olaydan hemen sonra rahibe gelerek olayı ona haber verdi. Rahip ona, ''Ey oğulcuğum, bugün sen benden daha faziletlisin. Senin halin gördüğüm raddeye ulaşmış. Sen muhakkak imtihan olunacaksın. Şayet imtihan olunursan benim nerede olduğumu söyleme.'' dedi. Çocuk körlerle abraçları düzeltiyor, sahil ilaçlardan insanları tedavi ediyordu. Derken hükümdarın mahiyetinde bulunanlardan kör olmuş birisi bunu işitti ve kendisine birçok hediyeler getirerek, ''Eğer beni düzeltebilirsen şuradaki şeylerin hepsi senin olsun.'' dedi. Çocuk, ''Ben hiçbir kimseyi düzeltemem. Şifayı ancak Allah verir. Eğer sen Allah'a iman ediyorsan, ben Allah'a dua ederim, o da şifa verir.'' dedi. Adam Allah'a iman etti. Allah da şifasını verdi. Daha sonra hükümdarın yanına gelerek eskiden oturduğu gibi oturdu. Hükümdar ona, senin gözünü kim iade etti diye sordu. Adam, Rabbim cevabını verdi. Hükümdar, senin benden başka Rabbin var mı? dedi. Adam, benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır cevabını verdi. Bunun üzerine hükümdar onu tutukladı. Kendisine işkence yapmaya başladı. Nihayet o adam çocuğun yerini söyledi, çocuğu da getirdiler. Hükümdar ona ''Ey oğlum, sihrin körleri düzeltecek ve şöyle şöyle yapacağın dereceyi bulmuş.'' dedi. Çocuk ''Ben hiç kimseyi düzeltemem, şifayı veren ancak Allah'tır.'' dedi. Bunun üzerine hükümdar onu da tevkif etti. Ona işkence yapmaya başladı. Nihayet çocuk rahibin yerini söyledi, rahibi de getirdiler. Kendisine ''Dininden dön'' denildi. O razı olmadı. Derken hükümdar bir testere istedi ve onu başının ortasına koyarak yardı. Hatta iki parçası yere düştü. Sonra çocuk getirildi. Ona da dininden dön denildi fakat o da kabul etmedi. Müslim. Bu genç rahibin yönlendirmesiyle imanını ve davetini gizlemiştir. Davet onların istekleri dışında yayılmıştır. Adam işkenceye dayanamadığı için genci, genç işkence sonunda rahibi göstermiştir. Bu da içinde bulundukları şartlar nedeniyle davette gizliliğe esas aldıklarını gösterir. Aynı yöntemi kısmen, burada kısmen ifadesi kullanmamız kasıtlıdır. Çünkü hakkı gizlemeden seçici bir davet yapmakla hakkı gizlemek ve tevhidi anlatmamak birbirinden farklı şeylerdir. Davette gizli dönemden kastedilen de budur. Bazılarının gizlilik dönemini hakkı saptırmak, müşrikler gibi yaşamak, onların Allah'ın dışında ibadet ettikleri ilahlara ibadet ve saygı olarak anlamaları yanlıştır. Bugün içinde yaşadığı şirk toplumunun en büyük putu olan demokrasiyle İslam'a hizmet ettiklerini zannedenler, bunu gizlilik dönemi olarak isimlendiriyor. Yine kavimlerin putlarına gösterdikleri saygı törenlerinde onlarla beraber olmaya, tağutlarının helak yıl döneminde onlarla beraber yaz tutmaya, İslami yönetimin kaldırılıp yerine küfür nizamının kurulduğu günü bayram olarak kutlamalarına gizlilik dönemi diyorlar. Hiçbir peygamber gizlilik döneminde müşriklerle beraber Allah'a şirk koşmamıştır. Onların ilahlarını tazim etmemiş, Kendinden önce var olan peygamberlere olan düşmanlıklarını onlarla beraber bayram edinmemiştir. Gizlilik davette seçici olmak ve belli bir taraftar kitlesine ulaşıncaya kadar dikkatli davranmaktır. Yoksa gizlilik müşrikleşmek değildir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem davetinde de görürüz. O sallallahu aleyhi ve sellem davetinin ilk yıllarında seçici davranmış ve davetini kontrollü bir şekilde yaymıştır. Belli bir taraftar sayısına ulaşmadan Kureyş'i karşısına almak istememiştir. Onun Kureyş'in bilgisi dışında Taif'te destek araması da böyle anlaşılmalıdır. Açıktan onlara muhalefet etmekten sakınmış plan ve programını onlara belli etmeden icra etmiştir. Daveti bizlere kitap ve sünnetle anlatılan bazı peygamberlerse ilk günden açıktan hareket etmişlerdir. Yukarıda örnekleri verilen İbrahim, Musa ve diğer peygamberler aleyhisselam geldikleri gibi kavimlerinin karşısına dikilmiş, açıktan meydan okumuşlardır. Bunun gibi bir diğer mesele tevhid davetinin yanında gündeme getirdikleri konulardır. Her peygamber kavminin yaptığı haramları gündeme getirmiştir. Cahiliye toplumları Allah'a şirk koştukları gibi onun hudutlarını da çiğnerler. Allah'ın subhanallahu ve Teala haram kıldığı zahiri ve batini münkerler onlarda vardır. Haramlar onlar için bir yaşam biçimidir. Ancak peygamberlerin tevhidin yanında gündeme getirdikleri yasaklar farklıdır. En yaygın ve zararlı olanı öncelikle konu edinmişlerdir. Lut aleyhisselam, Allah'ın sizler için yarattığı kadınları bırakıp erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Bilakis sizler haddi aşan bir kavimsiniz. Şuara suresi 165 ve 166. ayetler Şuayb aleyhisselam Ölçü ve tartı dahiyle yapmayın, hüsrana uğrayanlardan olursunuz. Şuara suresi 181. ayet Musa ve Harun aleyhisselam Ona gidin ve deyin ki biz sana gönderilmiş Allah'ın elçileriyiz. İsraili oğullarını bizimle beraber gönder ve onlara azap etme. Biz sana Rabbinden ayetlerle geldik. Selam hidayete uyanları olsun. Taha Suresi 47. Ayet Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem davetini Cafer radıyallahu anh Necaşi'ye şu sözlerle anlatmıştır. Ey hükümdar! Biz cahil bir millettik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 O peygamber bizi Allah'ın subhanallahu ve Teala varlığına ve birliğine inanmaya, ona ibadete bizim ve atalarımızın tapına geldiği taşları ve putları bırakmaya davet etti. Doğru sözlü olmayı, emanete hıyanet etmemeyi, akrabalık haklarını gözetmeyi, komşularla güzel geçinmeyi, günahlardan ve kan dökmekten sakınmayı bize emretti her türlü ahlaksızlıklardan, yalan söylemekten, yetimlerin malını yemekten, namuslu kadınlara dil uzatmaktan ve iftira etmekten bizi men etti. Lut aleyhisselam, tevhidi davetinin yanında cinsel sapkınlıkları konu edilmiş, Şuayb aleyhisselam onların ticaret ahlakına dikkat etmelerini istemiş, Musa aleyhisselam ezilen ve hakları gasp edilmiş bir halkın özgürlüğünü talep etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cahiliyenin en koyu döneminde geldiği için birden fazla münkere dikkat çekmiş, onları arındırmak istemiştir. Yine mücadeleleri Kur'an ve sünnete konu edilen peygamberlerin davetlerini insanlara ulaştırmak ve onların dikkatlerini çekmek için kullandıkları vesileler de farklıdır. İbrahim aleyhisselam yıldızlarla Allah'a şirk koşmanın yaygın olduğu bir dönemde onlara yıldızların ibadete layık olmadığını gösteren bir tartışmayla tevhide anlatmış, putları fiili olarak kırarak onların fayda ve zarar vermediğini onlara göstermiştir. Böylece İbrahim'e kesin bilgiyle inananlardan olması için göklerin ve yerin melakutunu gösteriyorduk. Gece üstünü örtüp bürüğünce bir yıldız görmüş ve demişti ki, bu benim Rabbimdir. Fakat yıldız kayboluverince, ben kaybolup gidenleri sevmem demişti. Ardından ayı etrafa aydınlık saçarak doğar görünce, bu benim Rabbim demiş, fakat o da kayboluverince and olsun. demişti. Eğer Rabbim beni doğru yola erdirmezse, gerçekten sapmışlar topluluğundan olurum. Sonra güneşi etrafı ışıklar saçarak doğar görünce, işte bu benim Rabbim, bu en büyük demişti. Ama o da kayboluverince kavmine demişti ki, ey kavmim, doğrusu ben sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım. Gerçek şu ki ben bir muvahhid olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim. Enam suresi 75-79. ila ayetler Musa aleyhisselam gücün ve sihrin yaygın olduğu bir ortamda önce gücün kaynağı olan Firavun'un karşısına çıkmış ve onun acziyetini insanlara göstermiştir. Sonra bilginin kaynağı olan sihirbazların karşısına çıkmıştır. Allah subhanallahu ve Teala ona zahiri sihre benzeyen bir mucize vermiş ve bu vesileyle hakla batılı açığa çıkarmıştır. Dedi ki, Ey Musa! Sen bizi sihrinle yurdumuzdan sürüp çıkarmaya mı gelmiş bulunuyorsun? Madem öyle, biz de sana buna benzer bir sihirle geleceğiz. Şimdi bir buluşma zamanı ve yeri tespit et. Bizim de senin de karşı olmayacağımız açık geniş bir yer olsun.'' dedi. Musa dedi ki, ''Buluşma zamanımız ülkenin ulusal bayram günü ve insanların toplanacağı kuşluk vakti olsun.'' ''Ey Musa.'' dediler. ''Ya sen asanı at veya önce biz atalım.'' Dedi ki, ''Hayır, siz atın. Sonra hemen ne görsün?'' Sihirlerinden dolayı ipleri ve asaları kendisine gerçekten koşuyormuş gibi göründü. Musa bu yüzden kendi içinde bir tür korku duymaya başladı. ''Korkma'' dedik, ''Muhakkak sen üstün geleceksin. Sağ elindekini atıver. Onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptıkları yalnızca bir büyücü hilesidir.'' Büyücüyse nereye varsa kurtulamaz. Bunun üzerine büyücüler secdeye kapandılar. Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik, dediler. Taha Suresi 57-70. ile Ayetler İsa aleyhisselam tıbbın yaygın olduğu bir dönemde hastaları iyileştirmek, şifanın ve onunla beraber her şeyin Allah'tan olduğuna dikkat çekmiştir. İsrail oğullarına elçi kılacak, o İsrailoğullarına şöyle diyecek. Gerçek şu, ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size çamurdan kuş biçiminde bir şey oluşturur, içine üfürürüm. O da hemencecik Allah'ın izniyle kuş verir. Ve Allah'ın izniyle doğuştan kör olanı, alaca hastalığına tutulanı iyileştirir ve ölüyü diriltirim. Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. Şüphesiz eğer inanmışsanız, bunda sizin için kesin bir ayet vardır. Ali İmran Suresi 49. Ayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, şiirin ve hitabetin revaçta olduğu bir topluma, Kur'an gibi belagatı düşmanları tarafından kabul edilmiş güçlü bir sözle geldi. Onların dikkatini tevhide çekti. Örneğin o sallallahu aleyhi ve sellem, İbrahim'den aleyhisselam daha güçlü olduğu ve korunduğu halde onların putlarını kırmadı. Onun kavminde putperestlik daha yaygındı. Onların dikkatini çekmek istediğinde atalarının sapkınlığına değindi. Çünkü onların putlara olan bağlılığı putlar hakkındaki inançtan değil, atalarının masum olduğuna inanmalarındandı. İbrahim'in kavminde ise putçuluk daha ziyade inanç esaslıydı. Bundan dolayı biri putları, bir diğeri ataları taklidi baltaladı. Buraya kadar anlattıklarımızdan peygamberlerin esas konularının tevhid olmasıyla beraber üslup, gizlilik açıklık, vesileler, muhatap kitlesi olarak farklılık arz ettiklerini gördük. Onların bu anlamdaki menhecleri ve hareket metotları farklıydı. Diyebiliriz ki aynı akideye sahip olan tevhidin esaslarında müttefik, Şirkten ve ehlinden beri olan İslami yapıların bazı hareket metotlarında ihtilaf etmeleri normaldir. İçinde yaşanılan bölge, kültür, toplumda revaç bulan şeyler, kullanılmaya müsait vesileler, muhatap kitlesinin seviyesi, bölgenin siyasi yapısı vakadan vakaya farklılık arz edebilir. Böyle olunca da hareketlerin bu anlamdaki metotları farklı olabilir. Türkiye'nin doğusu ve batısı, güneyi ve kuzeyi arasındaki farklar dahi çok barizdir. Aynı ülkenin sınırları içinde farklı bölgelerin insan yapısı, kültürel ve siyasi durumu dahi çok farklıdır. Bir toprakta dahi durum buyken, farklı kıta ve coğrafyalarda hareket eden Müslümanların hareket metotlarının farklılık arz etmesi gayet normaldir. Burada ölçü, Tevhidin esaslarına inanmada, şirkten ve ehlinden itikadi ve ameli olarak beri olmada ve cahiliye toplumlarında daveti tevhid ve şirk merkezli yapmada birlik olmalıdır. Bu noktalarda yaşanan ihtilaf menheci değil akidevi bir ihtilaftır. Sahiplerinin İslam küfür ihtilafı kapsamında ele alınmasını gerektirir. Bu noktalarda ittifak eden Müslüman cemaatlerin gizlilik ve açıklık hususunda davetin üslubundaki sertlik ve yumuşaklık noktasında, seçici davet ve kitlesel davet konularında tevhidin yanında konu edinecekleri münkerler hakkında ihtilaf edip farklı menheclere tabi olmaları normaldir. Bu konuya dair vereceğimiz bazı örnekler konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Diktatörlükle yönetilen bir ülkeyle demokrasinin tatbik edildiği ve fakir hürriyetinin bulunduğu bir ülkede var olan iki hareketin menheci bir takım ihtilaflarının olması gayet normaldir. Diktatörlük olan ülkede hareket gizliliğe dikkat edecektir. Çünkü bu tip ülkelerde muhalif seslere kesinlikle müsaade edilmez. Diğerinde ise hareket bazı konularda gizlilik ilkesine riayet etse de daha açık hareket eder. Birinde hareketin kullandığı dil çok daha yumuşak olacaktır. Yönetim muhalif olanları rahatça öldürüp uzun yıllar kimsenin haberi olmadan zindanlarda tutabiliyor. Hem fertlerini korumak hem de hareketin genel güvenliği açısından yönetimin tuğyanına açıktan dil uzatmazlar. Diğer ülkelerde ise yönetime, demokrasiye başta bulunanların tuğyanına dair çok açık sözler sarf edilebilir. Çünkü bunlar demokratik ülkelerde fikir hürriyeti kapsamında ele alınır. Birinde cemaatin karşılaştığı bu zorluklar nedeniyle bireyleri daha samimi ve olgundur. Çünkü musibetler hakiki dava adamı yetiştirir. Zorluk zamanında nifak olmaz. İnsanlar bu tip hareketlere katıldıklarında başlarına gelecek olanı bilirler. Ancak rahatlığın olduğu yerlerde samimiyet ve olgunluk daha azdır. İnsanlar söylediklerinin bedelini ödemeyince şahıslar iddia aşamasında kalırlar. Bundan dolayı imtihanlar esnasında iki taifenin duruşu ve sebatı bir olmaz. Birinde hareket kenetlenmiştir. Emir, itaat ve cemaat şuuru çok belirgindir. Bireysel hareket tarzına neredeyse hiç rastlanmaz. Çünkü bu İslam'ın emridir. Bunun yanında bu ortam bu İslami emrin en rahat tatbik alanıdır. Dışarıdan saldırı ve baskı arttıkça insanlar içeriden kenetlenir. Diğer ülkede ise dışarıdan saldırı nadir olduğundan kenetlenme istendiği oranda olmaz. Cemaatsel kavramlar teorik olarak kabul edilse de pratikte hakkıyla tatbiki zordur. Bunun gibi daha birçok kıyaslama yapılabilir. Bu tip farklılıklarda Müslümanların birbirine anlayış göstermesi gerekir birinin diğer kardeşlerinin menhecini katı, gizli ve sert bulması, bir diğerinin kardeşlerini gevşeklik ve samimiyetsizlikle etkilemesi doğru değildir. Bu durumlar vakıanın ve şartların oluşturduğu genel durumlardır. Bir ülke sınırları içinde dahi bu gözlemlenebilir. Türkiye'nin doğusunda yıllarca devam eden çatışma süreci ve yıllardır o bölgenin Müslümanlarını daha siyasi ve gizli kılmıştır. Bölgedeki siyasi doku sokaklara dahi yansımıştır. Sokaklar adeta insanlara siyaset öğreten okul görevi görmektedir. Aynısını batı için söylemek pek mümkün değildir. Bu vaka farklılığından kaynaklı olarak Doğu ve Batı Müslümanları arasında bariz farklar bulunmaktadır. Bireyler ve yeni oluşmakta olan tevhidi yapılarda bölgenin siyasi izlerinin bulunması gayet normaldir. Onların batıda yetişmiş kardeşlerine bakış açısı veya batıda yetişmiş Müslümanların onlara bakışı bu zaviyeden olursa meşru olan bu farklılık zenginliğimiz olur. Aksi halde vakıa farklılığı nedeniyle kaçınılması mümkün olmayan bir durum ihtilaf sebebi olur. Bunun bir örneği de cihat meydanlarında çokça vuku bulan bazı ihtilaflardır. Ki bunun başında savaş esnasında müşriklerden veya bidat taifelerinden yardım alma meselesi gelir. Allah Resulü'nün uygulamaları farklı farklı olduğu için sonrasında ulema bu konuda ihtilaf etmiştir. A. Bunu mutlak olarak haram gören alimler hangi şartta olursa olsun kafirlerden yardım alınmayacağını söylerler. Bunlar genelde İmam Müslim'in rivayet ettiği Ayşe radıyallahu anh annemizin rivayetini derin alırlar. Bedir günü kahramanlığıyla meşhur bir adam Allah Resulüne geldi. Sahabe onu görünce çok sevindi. Ben seninle savaşıp ganimet olarak aldığım mallardan almaya geldim dedi. Allah Resulü sen Allah'a ve Resulüne iman ediyor musun diye sordu. Adam hayır cevabını verdi. Resul git ben müşriklerden yardım almam dedi. Bu hadisle asıl olan onlardan yardım almaktır derler. Bununla beraber bu hükmün illetlerini zikrederler. Kafirlere güven olmayacağı, bunun safları kirletip Allah'ın yardımına engel olabileceğini söylerler. Ve bunun caiz olduğunu savunan alimlerse, İslam tarihinde vuku bulan münferit bazı hadiselerle ihtiyaç anında müşrikten yardım alınabileceğini söylerler. Uhud gününde Kuzman adındaki müşriğin Müslümanlarla savaşa çıkması, Peygamberimizin Yahudilerle yaptığı anlaşmada Medine'ye olacak saldırılarda beraber savaşmayı taahhüt etmesi, Huneyn gününde Safvan bin Ümeyye müşrikken ondan silah yardımı alması, kıyamet alametlerini ümmetine haber verirken, ''Sizler ve Rumlar sunh yapacak ve arkanızda olan düşmanla beraber savaşacaksınız.'' demesi ve benzeri naslarla müşriklerden yardım almanın caiz olduğunu söylerler. C bir diğer görüşse nasların arasını bulup sonuca ulaşmaktır. Bunlar da cevaz veren delilleri şartların oluşmasına, yasaklayan delilleri şartların oluşmamasına bağlarlar. Genelde şu şartlar dahilinde caiz olduğunu söylerler. Yardım alınacak Müslümanların bulunmaması, imamın yardım alacağı kafirlere güvenmesi, emirleri veren ve kontrolü sağlayan Müslümanlardan olması, Önceki yazılarımızda zikrettiğimiz gibi ihtilaf anında mutlak serbestliyet söz konusu değildir. Mutlaka tercih yapılmalıdır. Bununla beraber ihtilaf, deliline ve farklı uygulamalara dayalı bir ihtilafsa, bunu meşru ihtilaf olarak değerlendirmek gerekir. Siz bu konuda tercihinizi yapabilirsiniz. Ancak tercihi sizden farklı olan ve bu konuda farklı bir menhece sahip olan kardeşlerinizi kınayamazsınız. Evet, nasihat edebilir, bu tercihin zararlarını yazılı ve sözlü aktarabilir, kendinizi ve etbağınızı bu durumdan korumak için çaba gösterebilirsiniz. Ancak İslam'da meşru ihtilaf kapsamında olan bir durumu İslam dışı bir ihtilaf olarak göremezsiniz. Cihat bölgelerinde bazı saflarda dininden ve ahlakından razı olunmayan insanlar görebiliriz. Şayet bu durum sancak sahiplerinin bu insanları Müslüman görmesinden veya Vela bera hukukunu önemsememesinden kaynaklanıyorsa bu akidevi bir ihtilaftır. Bunu inkar etmek ve karşı çıkmak tevhid sınırlarını müdafaa etmek bağımındandır. Ancak bu durum müşrikten yardım alma konusunda var olan ihtilaftan kaynaklanıyorsa bunu inkar etmek doğru değildir. Nasihat etme hakkına sahip olsak da karşı çıkmak ve bunu düşmanlık gerektiren ihtilaf kapsamını almak fıkıhsızlık örneği olur faydanın tamamlanması ve yazıyı nihayete erdirmeden menheç farklılığı meselesinde birkaç hususu hatırlatmanın faydalı olacağına inanıyorum. İslam davasına hizmet ederken bir metoda tabi olacak, bir menheç üzere hareket edeceğiz. Bu durum bizleri başkalarının metotlarını karalamaya, küçümsemeye götürmemelidir. Farklı metot ve yöntemlerin sahada ciddi faydaları vardır. İslami bir otoritenin bulunmadığı yerlerde, toplayıcı bir menhecin olması mümkün değildir. Çünkü insanları bir araya toplayacak tek unsur, otorite ve devlettir. Teorik olarak da, pratikte de devlet olmadan, tüm Müslümanları bir çatı altında toparlayabilmiş bir hareket mevcut değildir. Bundan dolayı sahada bulunan ve menhecini ehil insanların belirlediği farklı menheclerin iyi taraflarını görmeliyiz. Ta ki ihtilaf ve ayrılık nedeni olmasın bazen bir yapının ciddiyeti ve kaideleri ciddi ve samimi insanları topladığı gibi, bu seviyede olmayan insanların toplanmasına engeldir. Bu konuda daha esnek hareket eden diğer bir yapı da bu insanları toparlayabilir. Kısa vadede sizin sıkıntı olarak gördüğünüz esneklik, uzun vadede İslam'a ve Müslümanlara fayda sağlar. Piyasada kalan ve her türlü yönlendirmeye açık olan insanlar bu şekilde kontrol altına alınır. Bu hem hareketler için hem de bireyler için hayırdır. İslami otoritenin olmadığı yerlerde en ciddi sıkıntı İslami hareketlerin başka eller tarafından yönlendirilmesidir. Daha açık bir ifadeyle başkalarının hedefleri doğrultusunda farkında olmadan kullanılmasıdır. Bu genelde kontrolsüz ve başıboş bireyler üzerinden sağlanır. Bir bireyin yapacağı bir hata, onun gibi düşünen, aynı değerlerden beslenen tüm Müslümanlara mal edilebilir. Bu da hareketlerin hem güvenlik açısından hem de ilerleme açısından ciddi zararlara uğramasına sebep olur. Bundan dolayı başıboş ve kontrolsüz bireyler, pimi çekilmiş ve patlamaya hazır bomba konumundadırlar. Nerede, nasıl bir hatayla Müslümanlara zarar verebilecekleri kestirilemez. Bunları toparlayacak İslami terbiye ve eğitim sınırları içine alacak farklı menheclere sahip hareketlere ihtiyaç vardır. Bir başka mesele de hareketler içinde bulundukları vakaya göre eğitim materyalleri üretir ve fertlerini yönlendirirler. Yazılanlar ve konuşulanlar kendi vakalarının ihtiyaçlarına ve fertlerinin eğitim seviyesine göredir. Bunları kontrolsüz bir şekilde tercüme etmek, Başka vakalarda eğitim programı kılmak doğru değildir. Bu hareketlerle kendi vakaları arasında kopukluk oluşturur. Özellikle imkanların genişlemesiyle beraber bu sıkıntı iyice hissedilir oldu. Başka coğrafyada yaşayan alimlerin kitapları veya bazı videoları Türkçe'ye kazandırıldı. Vaka farklılığından kaynaklı olarak anlaşılmayan veya ilmi seviyeden dolayı tam idrak edilmeyen meseleler oldu. Bu bazılarını Müslüman kardeşlerini reddetmeye, kimini de ameline şirk veya bidat bulaştırmaya kadar götürdü. Her hareket kendi eğitim materyallerini ve hareket metodunu Nass'ın yönlendirmesi ve vakanın gereklerine göre belirlemelidir. İtal menhec ve eğitim metoduyla hareket etmek doğru olmadığı gibi sağlıklı da değildir. Genelde insanlar yeniliğe meyyeldir. Gördükleri ve duydukları yeni şeyler onlara cazip gelir. Ancak zaman içinde bu yenilikler vakaya uyuşmayınca çelişki başlar. Çelişki ise sahih hakideninde, salih de temel dinamiği olan yakine zıttır. İkisinden birini mutlaka zedeler. Rabbimden temennim bu yazı dizisini bizler için hayırlara vesile kılmasıdır. Doğrular Allah'tan ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem pak sünnetindendir. Yanlışlar bilgimin eksikliğinden, nefsimden ve şeytandandır. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 23. sayısında yayınlanmıştır.